Ee, hocam bizim bir miktar paramız var. Eşim defaat etti. Evet. İşte çalıştığı yerden verildi. Ee, şimdi biz onu borç verdik. Onun zekatını vermemiz gerekiyor mu? Ayrıyeten maaş da alıyoruz. Evet. Teşekkür ederiz Songül Hanım. Hemen soralım hocamıza. Sizlere de hayırlı akşamlar diliyoruz. efendim. Ee, hocam bir miktar birikmiş para. Ee, bunun zekatı düşer mi? Evet. Ee, para demişken bu dolar konusuna biraz girelim isterseniz. Evet. evet. E, tabii biz e, Türkiye'de yaşayan e, insanlarız. Cenab-ı Hak burada yaşamamızı murat etmiş. Güzel bir ülkemiz var. Zaten güzel olduğumuz için e, bir takım saldırılara uğruyoruz maalesef. E, şunu bilmek lazım. E, Irak'ta bir savaş varsa mutlaka Türkiye için yapılıyor. Suriye'deki problem aslında Türkiye içindir. Sanmayınız ki yani Irak'ta mücadele ediliyor. E, oradaki bir takım kaynaklara insanlar ulaşacak ve iş bitecek. Hayır. Lokal değil. Neyse. Yani meseleyi lokal gördüğünüz takdirde bu tam anlaşılmaz. Aslında bütün oyunlar, e, oynanan bütün oyunlar ve dünya ülkeleri, genellikle gayrimüslim ülkeler bunlar. Ne işi var Suriye'de mesela? E, efendim Irak'ta ne işi var bunların? Bırakın insanlar kendi yönetimlerini seçsin, idare idaresinler diyebilirsiniz. Fakat bunların burada bulunmaları büyük oranda Türkiye Devleti'ni zayıflatmaya yönelik çalışmalardır. Yani sizi öyle veya böyle yok etmeye çalışan bir zihniyet, bir düşünce var. Buna karşı dikkatli olmak lazım. Bazı şekillerde Türkiye'yi mahvetmeye çalıştılar ama bu mümkün olmadı. Şimdi hangi metot uygulanıyor? Ekonomik baskılar, işte doların anormal derecede değerlenmesi vesaire gibi konular ülkemizi aslında zayıflatmak, yok etmek, huzursuz kılmaya yöneliktir. Bu noktada büyüklerimizin yaptığı tavsiyeler önemlidir. Yani bizim cebimizde illa dolar olması gerekmiyor imkanı olan kardeşlerimin Türkiye'nin ekonomisini kurtarmak, evet. ülkemizi düze çıkarmak için mutlaka... Taşın bir, altına elini sokmak. Taşın gerekiyor. eline altına elini sokmaları, bu tür paraları varsa onları Türk lirasına çevirmek gibi tavsiye edilen şeyleri yapmaları bugün büyük önem arz ediyor. O noktada buna biraz temas etmek istedim. Allah Şimdi, razı olsun. Hadi. Zekat konusu vaktimiz varsa... Onu da kısaca özetlemek isterim. Buyurun hocam. Şimdi e, hanımefendinin e, bir miktar parası var. Zekatla mükellef olması için, olabilmesi için şartlar nedir? Zengin olmak gerekiyor. E, zenginliğin asgari şartı da nisap miktarı mala sahip olmaktır. Yani biz ona 80,18 gram altın diyoruz. Onun karşılığında Türk lirası yahut yabancı para olabilir. Yahut ticaret malı olan kişiler bu miktar paraya, ticaret malına sahip iseler zengin olmanın şartlarını ilk gün olarak taşıyorlar. Yılın sonunda da bu miktar para veya ticaret malı en az bu kadar üzerinizde ise, mülkiyetinizde borçlarınızı çıktıktan sonra mevcutsa sizin o ticaret yahut malı ile paranın kırkta birini zekat olarak vermeniz gerekiyor. Ee, hanımefendi ve diğer Müslümanlar bu şartları taşıyorlarsa o zekatı verecekler. Peki bir miktar paramız başkalarında var, borç olarak evet. borç vermişiz. Ee, i̇nkar ediliyor mu? Hayır. Evet. İnkar edilmiyorsa bu sizin paranızdır. Sanki cebinizde imiş gibi hesaplayacaksınız ve onun toplamıyla sizdeki para ve o ee, borç verdiğiniz paranın toplamını 40'a bölmek suretiyle 40'ta birini zekat olarak vermeniz gerekiyor.